يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبلا سجدا يصلح لكم أعمالكم ويغفل لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما أما ذا فأصتغل حديث كتاب الله وخيرا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور مهتفاتها وكل مهتفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار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 Tugyan, haddi aşma eninde sonunda bitecekti. Yani bunu biliyorlardı. Dolayısıyla onlar ilk seçilmiş kimseler, yani aleyhissalatü ashabı seçilmiş kimseler bu hususta mutmain idiler. Allah azze ve celle kullarına baktı ve ashabı, aleyhissalatü vesselamın ashabını seçti.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 ve işkenceler esnasında Allah Azze ve Celle Kef suresinin ayetlerini indiriyor. Çünkü Kef suresinde ashab Keften mağara arkadaşlarından bahsediliyor. Onlar Allah'a verdikleri sözü sözü yerine getirmişler ve dinlerini kormak için dinlerinden yana fitneye düşmemek için.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 ışık olan, gelecek nesiller için bir numune, numune olan o azıcık neslin kalplerine sebat veriyordu. Onlara moral veriyordu, moral. Kehf suresiyle. Bu Kehf suresindeki mağara arkadaşlarıyla. Çünkü onlar da aynı sıkıntıyı yaşamışlardı. Allah Azze ve Celle Kehf suresinde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 Sen zannettin mi ki Ashabu Kehf ve Raqi'in Allah azze ve celalinin acayip yani şaşılacak ayetlerindendir? Sadece yani onları e, yani bu ashabı Kehf ve Raqi'ni Allah azze ve celalinin şaşılacak ayetlerinden mi zannettin? Çünkü onda ibretler vardır.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 Ashab-ı ve rahimle kastedilen kast bu. İz evvel fitiyatü ile Kehfi o gençler hatırladık ki o gençler mağaraya sığınmışlardı. Teqalu Rabbena a'tina min rahme Ey Rabbimiz katından bize bir rahmet ver. Bunlar dua ayetler aynı zamanda. Bunlara dikkatinizi çekerim. Yani bunları dua olarak kullanabiliriz.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 Nebahum bil hak. Biz onların haberlerini yani mağara arkadaşlarının haberlerini sana gerçek olarak yani bir hakikat olarak anlatıyoruz diyor. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim fezednahum huda. O gençler ki Rablerine iman etmişlerdi ve biz de onların hidayetine artırdık diyor. Evet, fezednahum evet. huda.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 Onların kalplerine sebat ver. Warabedna ala kullu bihim izqamu faqalu Rabbuna Rabbus sanawatul ar. Onlar hükümde ve karşı geldikleri zaman, o zalime karşı çıktıkları zaman dediler ki, bizim Rabbi'miz göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Rabbidir. La nedu almin dunhi ilaha. Biz onun dışında hiçbir ilaha yalvarmayı ibadet etmeyi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 Allah'ın üzerine yalan iftira edenden daha zalim kimi olabilir? Yani Allah Azze ve Celle ile beraber başka ilahların olduğunu iddia edenden daha zalim kimi olabilir? Ve yabuduna illa Allah. ila rahmetihi ve yehi lakkum min Ve onlar mağaraya çekildikleri zaman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 Güneş tez, doğarken vuruyor, batarken de çıkıp gidiyor. Allah azze ve celle bu halde onları böyle muhafaza ediyor. Belki minayetillah. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Men yehdillahu muhted. Allah kime hidayet ederse o hidayet bulmuştur. Ve yudlil felan tecide Allah kimi de saptırırsa sen onun için bir veli, dost ve rüşte erdirici bir kimse Doğruya erdirici bir kimse bulamazsın. Ve tahsibbüm ey qadam, Ve sen onları uyanık zannedersin. uyudukları halde uyanık sanıdersin. Ve ruhları bim zatet cemini ve zatet Onların sağ tarafını sol tarafına çeviririz. Yani uykuda dönen insanın dönmesi gibi dönüyorlar. Sübhanallah. Ve kalbim basit, ziraeyhidil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 Böyle bir halde sen onları görmüş olsan Subhanallah korkar kaçardın diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu kadar da durumları insana korkunç geliyor. Ve kedalike ba'dnâh niyetesâli beynahum. İşte biz onları böylece birbirlerine sormaları için uyandırdık diyor. allah Teala onları uyandırıyor. Kâle kâilum minhum kemde bittum. Onlardan biri ne kadar kaldın diyor. Diğerlerine. Ne kadar kaldık? Kâlûlebit nâyevmen evbatan yavum. Diyorlar ki bir gün veya bir gün bir kısmı kalan. Haberleri yok çünkü. Kâlû Rabbukum alebidî malebittim. Dediler ki diğerleri de. Sizin ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Fawatu ahdukum biwarekukum hadhi ila al-Madinah. Şu paranızı sizden birisi bu paranızı şehre götürsün. Fajanzur ayha ve baksın bakalım hangi yiyecek daha temiz yani onu alması için bize yiyecek getirmesi için demek isteniyor. <gülüyor> ve oradan bir yiyecek bir şeyler Rızık getirsin. Wal yatalatta, wal ayiş ahada ve böyle latif davransın sessiz olsun, fark ettirmesin. Wal ayiş iran nabikum ahada ve hiç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 Ayrıca bir başka hadiste kim Kehf suresinden 10 ayet ezberlerse ve canın şerrinden korunur. Diyor. Böyle faziletleri var. Bu sureyi ihmal etmiyor. Okumaya çalışalım inşallah. Bu surede 3 tane önemli kıtsa var. Bunlardan bir tanesi az önce söylediğimiz mağara arkadaşları bu mağara arkadaşları bize o dönemki müminlere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 Maide suresi 3. ayet-i kerime. Bugün size dini tamamladım, kemale erdirdim. İslam'dan sizin için razı oldum diyor. Sübhanallah. Evet kardeşler. İşte o dönemde geçiyoruz eee Hz. dönemine, Mekke dönemine. Müslümanlar üzere sıkıntılar, ezalar iyice şiddetlenmiş, artmıştır. Ali vesselam tebliğden asla vazgeçmiyor. Davasını tebliğ etmekten vazgeçmiyordu. Ara vermiyordu. Bu için böyle idiç. Çünkü Ali Sıratu vesselam'un tebliğ daveti beşeriyeti hem dünya sıkıntılarından, dünya eee bedbahlığından hem de ahiret azabından kurtarmak içindi. Onun için Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şekilde vazgeçmedi. Diyor ki bir hadiste Cabir'in rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam hac mevsiminde kendi nefsini insanlara arz eder ve der ki beni kavmine topluluğuna, aşiretine götürecek bir kimse yok mu? Kureyş beni diyor yani kendi kavminden bahsederek beni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 Burada bu Rafizilere aleyhissalatu vesselamın ashabına, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Aişe radiyallahu anhım vardahım. Bunlara ve emsali sahabelere söven hatta Muaviye'ye söven kimselere çok açık bir reddi var. Allah Azze ve Celle birçok yerde Ali Muran suresinde Haşir suresinde hatırladığım kadarıyla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 Oraya gidip geliyorlar. Bu arada Mekken'in en güzel insanı, en döle, e, en güzel yüzlüsü, en yakışıklısı, en alımlısı çekici insanı ve en zengin aileden gelen katiller içerisinde yetiştirilmiş gençlerden bir tanesi, Musabbin Umayr, radıyallahu an.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 işte dediğim gibi on bir kişi erkek dört tane de kadın içlerinde şey de var Rukayye radıyallahu anh aleyhisselatü vesselamın eşi şey aleyhisselatü vesselamın kızı ve Osman radıyallahu anh'ın eşi Ümmü e, Ümmü Seleme var aynı zamanda aleyhisselatü vesselama sonradan eş olacak kimse var Ümmü Seleme bunlarla beraber hicret ettiklerinde aleyhisselatü vesselam diyor ki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 bir dahaki derste söyleyeceğiz Bu arada Ebu Bekir radıyallahu anh da Hicret kararı alıyor Onun kıssasını da anlatalım inşallah bitireceğiz Nasıl olursa Ebu Bekir radıyallahu anh da e, Gördüğü sıkıntılar işkencelerden dolayı Buhari'nin sahihinde anlatılıyor bu kıssa e, Hicret etme kararı alıyor Ayşe radıyallahu anh diyor ki Ben kendimi bildim bileli Aklettiğimden beri benim annem babam diyor yani Ebu Bekir ve eşini kastederek e, bu dini üzereydi ve aleyhissalatü vesselam bize sabah akşam gelir uğrardı bizim yanımıza gelirdi diyor ve Müslümanlar e, Habeş tarafına e, hicrete çıkmışlardı ve Ebu Bekir radıyallahu anh da, yani babam da diyor Yemen şey, o Yemen tarafına Yemen tarafına doğru yani o sıkıntılardan kurtulmak için hicrete çıkıyor ve o esnada da oranın Berkül adında bir yer oranın efendisi aşiretin ileri gelenlerinden İbni Daginne diye bir adam Ebu Bekir'le karşılaşınca Ebu Bekir'e diyor ki nereye gidiyorsun?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 hak e, sahiplerine yardım ederken sen nasıl olur da çıkardırsın diyor. Ben diyor senin için kefilim. Ben sana eman veriyorum diyor. Dön. Rabbine ibadet et. E, memleketinde kal diyor. Memleketinde Rabbine ibadet et diyor. Abu Bekir ve İbni e, Dahin'le birlikte geliyorlar. Bu İbn Dahin'le e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 Ve şevval ayında da geri dönüyorlar. Allah Azze ve Celle o ilk Müslümanlardan razı olsun. Allahu u Teala onların izinden gitmeyi de nasip eylesin. Amin. Ve bizleri hak üzere, İslam üzere, iman üzere yaşatsın, iman üzere, hak üzere ve şehadet üzere öldürsün. Allahu ve Allahü Alem ve sallallahu aleyhi ve nebiyyine ve hamdun. أشد الله على